و ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله وحده ل ا شريك ل ه و أ ش ه د أ ن محمد انا ا ب د هو ر س و ل ه يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ا ت ق و ا ا ل ل ه ح ق تقاته ولاتموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون يا أ ي ه ا الناس ا تقو ا ربكم الذي خلقكم من ن ف س و ا ح د ة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 göndermiştir. Dünyada iken, yani su içinde bulunduğumuz hayat ki biliyorsunuz insan için üç tane hayat vardır. Birincisi dünya hayatı. İkincisi bergah dediğimiz kader hayatı. Üçüncüsünde uhrevi olan hayat, yani ahiret. Allah Azze ve Celle ve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 Sımsıkı sarılır. <gülüyor> Kimisi bunu Allah'ın ipini Kur'an olarak tefsir etmiş. Kimisi de ahdullah. Allah'ın ahdi vade olarak ne yapmış? Tefsir etmişler. Ve diyor ki ayette وَلَا <gülüyor> تَفَرَّقُوا Sakın ola ki tefrika、yani、ne yapmayın? Düşümeyin. Parça parça olmayın. Sakın ola ki bölünmeyin. Yani cemaate iltizam edin. Şimdi bizler daha önce cemaat deyince neyi anlamamız gerektiğini ne yapmıştık? İncelemiştik. Şimdi cemaat derken üç kişi, beş kişi veya en azı üç kişi ve daha fazlası bir cemaattır. Kelime manası. Bunu kastetmiyoruz. Cemaat derken arkadaşlar, kardeşler. Neyi kastediyorsun? Cemaat aynı dini, aynı inancı, aynı itikadı paylaşan insanlardır cemaat. Ki bizler Ehli Sünnet'in isimlerini ele alırken Ehli Sünnet'in isimlerinden bir tanesi de ne dedik? Cemaat dedik. Ki Koranda olsun.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 kelime-i şehadeti söyleyen kimse din de benim kardeşimdir. Şimdi Mekkeli Müslümanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve diğer sahabe ne yapıyor? Medine'ye hicret ediyor. Tabi Medine'de daha önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte hac mesliminde bir araya gelmiş ve Müslüman olmuş. İslam'ı kabul etmiş Kimseler varsa haberler var. Onlar o kardeşlerini yani Mekkeden gelen kardeşlerini ne yapıyorlar karşılıyorlar. Tabii Mekkeden Medine hizmet eden insanlar Müslümanlar, İslamcılar Allah'ın sizi razı olsunlar ama bildikti mallarını ve birçok çoluğunu, çocuğunu ne yapıyor Mekkede? Allah için terk ederek icabet ediyor. Allah'a yararsı diler. Peki Medine'de Müslümanlar ensar. Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam Bukhari'de gelen rivayette ensarı sevmek, hubble ensar minel ilmam diyor. İman. Muhakkak ki ensarı sevmek yani Medine'de Müslümanlara yardım eden yani Mekkeden gelen Müslümanlara yardım edenlere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 Kardeşlik, yani Allah için birbirini sevme ve Allah için birbirini sevmeme, buhzetme nedir? İmanın bir gereği, imanın bir nedir? Göstergesidir. Şimdi, kişi imanını muhafaza edebilmesi için nedir? Cemaate intizam etmesi gerekir. Veya o kişinin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 Onu da ne yapması gerekir kardeşlerim? Yerine getirmesi gerekir. Şimdi biz her ne kadar fitnelerden, hücuddan uzak durursak dinimizde o kadar sağlam adımlarla yürürüz ve Allah Azze ve Celle'nin وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Sakın ola ki sizler ne yapmayın? Müslümanlar olarak can verin. Başka bir şeyle değil. Ve insanların, kişilerin bunu sağlayabilmesi için de ne yapması gerekir? Her türlü fitneden uzak durması ve fitneye sebebe, sebep olabilecek her şeyi de ne yapması gerekir? Tıkaması gerekir. Bunların kişilerin ferdi olarak kim ne yapması gerekiyorsa onu yapması gerekir. Veya cemaat olarak ne yapılması gerekiyorsa onun da ne yapılması gerekir? Yapılması gerekir kardeşlerim. Şimdi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın zamanında bazı Müslümanlar ne yaptılar? Mürted oldular. Yani dinlerinden döndüler. Nasıl? Tuttular. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama vele geldikleri zekatı inkar ettiler. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Allah ondan razı olsun ne yaptı? Onlara savaş açtı. Halifeli zamanında. Allah Resulü あれ、そらーとは、そらーとは、そらーとは、そらーとは、そらーとは、そらーとは、そらーとは、そらーとは、そらーとは、 Allah'ın kalbini hakkak açtığı bir kimse ne diyor? Ey Ömer diyor. Vallaahi. Onlar diyor. Allah Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem'e vere geldikleri en ufak bir şeyi dahi ver meseler. Vallaahi ben onunla onlarla savaşıyorum diyor. Ve Hazreti Ömer diyor ki ben anladım ki Allah Hazreti ve Celle onun kalbini hakkanı yapmış açmış diyor. Ve ondan sonra Müslümanlar onlarla ne yapıyor? Mürtet vasfıyla.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 Neden? Kasıtsız olarak bir Müslümana zarar vermek nedir? Yoktur. Eğer bu zarar verilecek cemaat ise Aleyhisselam Al Bunun cürmü nedir? Çok daha büyüktür kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Elfitnetu eşeddu minel katli. Muhakkak ki fitne öldürmekten katilden nedir? Katilden.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 Yani bu dava derken İslam davasının içerisinde olan bir insan eğer rahatlıkla muasihet işleyebiliyorsa veya ne bileyim sakalını kesebiliyorsa bunda bir müşkünat var kardeşler. Yani öncelikle tutar ben kendi nefsimi ne yaparım? Hesaba çekerim. Acaba bende bir yamukluk mu var? Acaba Başına velen fitnelerden dolayı veya cemaatin içerisinde olan fitneden dolayı mı bu meydana gelmiştir diye benim oturup ne yapmam gerekir? Belki de ağlamam gerekir kardeşlerim. Bu bizim sevinebileceğimiz bir durum değil. Aksine oturup ağlamamız gereken şeylerden bir tanesidir kardeşlerim. O yüzden fitne insanları cemaatten uzaklaştırır. Cemaatten uzaklaşan helak olur kardeşlerim. Şeytan bir kişiyle beraberdir.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 Daha önceki dersinizde ruviet tehdidini ele almıştık ki ruviet Allah Azze ve Celleyi yaratmasında rızık verici olar rızık verici olarak kabul etmede onun her türlü işi müdebir eden, tedbir eden, yaşasan, öldüren, rızık verenin, yağmur yağdıranın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 Çünkü tam ölümü anında ben Musa'nın ve Harun'un Rabbini ne yaptım dedi iman yaptı. Ama Allah ne buydu? Aynı zamanda. Şimdi mi aklım başına geldi? Oğlun tövbeci ne yapılmadı kabul edilmedi. Yani Ayşe Allah'ın vücudiyetini varlığını Rabbliğini inkar eden firavun bile aslında neydi? Allah'ın varlığını kaydında ikrar eden. Bağlamlığı çok iyi bilen bir kimse idi. Gösteriyor ki bu Rubbiyyet Tevhidinde Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselamın gönderildiği o topluluk ne yapıyordu burada herhangi bir müşkilatları yoktu. Ama iş Ulûhiyet Tevhidi dediğimiz Allah Hazreti Celle'i bütün ibadetlerde yaptığımız bütün ibadetlerde birlemeye geldiği zaman işte orada ne yapıyor? Ümmet fırkalara bölünüyor. Saptan işte ne yapıyor?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 İnsen illa ben yaptım. Ben insanları ve cimnleri, başka bir gaye için değil. Ancak ve ancak beni bana ibadet etmeleri, ibadette beni birlemeleri için yarattım buyurur Allah Azze ve Celle. Ve bütün peygamberleri, ta ki Nuh Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellemin gün denişine kadar bütün peygamberler istisnasız ne yapılmıştır? Bunun için.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 Yani benden başka diyor Allah Azze ve Celle hakkı ile ibadet edilecek başka bir ilah yoktur.、Ve、ne yapalım? Tabudun öyleyse yalnız da yalnız bir olan Allah'a ne yapalım? Kucuk edin, onu birleyin, ona ibadet edin. Ve muhakkak ki bütün peygamberlerin gönderilmiş bütün peygamberlerin ilk daveti nedir? Allah Azze ve Celle'yi bütün ibadetlerde birilene, bütün yapılan ibadetleri yalnız ve yalnız Allah için yapma olmuştur. Duyuruyor ki Allah Azze ve Celle وَلَا اَذْبُعَثْنَا ف۪ي كُلُّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَجْتَنِدُ الطَّابُدُ Muhakkak ki biz her ümmete bir peygamber gönderdik. Peki o peygamberlere neyi vahettik diyor Allah Azze ve Celle'ye? アブドルラーは、ウォシタネゴタウト。<音楽> l a h u a n ビルオラ u t nedir diye sorulduğunda kendisine nedir? t a ン u ベネデシェイタンダス。アゼトアメロディアロワン、タウトネデディアソロ a ンダケンセネ、ネディス、タウトシェイタンダル。ケアチクダマセ、バシカチ a ダマラダ、バチ。a タウトタンダ、n クンマラリチン Onlara Peygamberler gönderilmiştir kardeşlerim. O yüzden kardeşlerim, sırk bu teviz kelimesi ile ilahı illallah izinden ümmet peygamberlerle insanlar arasında ne yapmıştır? Husümet münakaşalar meydana gelmiştir. Bidat ehlî hurafe ehlî şirk ehlî ile teviz ehlî arasında ne yapmıştır? Münakaşalar hatta savaşlar meydana gelmiştir. Bununla sırk bu kelime için teviz için ne yapılmıştır? Kılıçlar kınından duyulmuştur kardeşler. Yani öyle şepli işi yüce bir kelimedir ki kardeşlerim Allah Hazretleri cennet sırf bunun için ne atmıştır insanları ve cinleri halkı yalamış onları yaratmıştır kardeşler. İmam Sünânî rahimullah diyor ki kardeşlerim Yemen'in büyük alimlerinden şunu çok iyi bilki diyor Allah Hazretleri cennet